Ramazanı şerifteki emridir. E, i̇msak vaktinde başlar, güneşin batma vaktine kadar devam eder bir ibadettir. E, burada oruç Allah'ın emridir ama oruç tutmayı e, izinli hale getiren yani tutamayabilirsin dediği kulları da var Allahu Teala'nın yani nasıl. E, namaz ayakta kılınan, işte kıraati, rükû olan bir ibadettir ama, e, işte filanca durumdan dolayı oturarak da kılabilirsin. Filanca durumdan dolayı abdesti almadan teyemmümle kılabilirsin. Nasıl deniyorsan, aynı şekilde orucunda kendine mahsus bir fıkı var. Mesela örnek olarak, e, Allah e, akil, bali olan her Müslümana,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 kolaylık şeriatıdır. Gevşeklik değil ama kolaylık şeriatıdır. Ta şeriatımızın inceliklerini hatırlarken ne demiştik? Ayet ne diyordu? يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرُ Allah sizin için kolaylık istiyor, zorluk istemiyor. Allah sizin için kolaylık istiyor, zorluk istemiyor. Şeriatın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 sahura oturup yemek yediğinde kendine yetecek kadar yiyebiliyor. Ağzından o kadar mide geçiyor, o kadar lokma alıyor. Ama bunu iki kişiyle paylaşan bir çanağa dönüştürmesi gerekiyor. Dolayısıyla öğle vakti olduğunda normal bir emzik emziren kadın belki bir litre süt emzirmiş oluyor. O bir litre göğsünden çıkan süt o kadının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 Bazı bünyeler çocuk 40. gün canlanınca kadın kendisini artık günlük hayatını, maişetini devam ettiremeyecek kadar bunalımda hissediyor. Makuldür bu şeriatımızın ruhsatı vardır. Süt emzirmede de aynı şey. Yani mesela çocuk ilk 6 ayında dinen dinende, insanlık olarak da anne sütüyle beslenmesi gerekiyor. Şöyle iri 4 kilo olan bir bebek.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 Orucunu geçittirdik. Allah rahmet eylesin. Keşke herkes böyle cahil olsaydı. Bu cahilliğe can kurban ama şeriatımız da rahmet şeriatıdır. Bu kadın fıkıh bilse de bu takvasıyla fıkıh bilip de ramazan Ramazan'ı şöyle tutsa çok daha muhteşem olurdu. Çünkü Allah'ın ruhsatlarından kul istifade etmemiz de Allah'ın hoşuna gidiyor. Yani kul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 eee şukur yaparak ayetler dinleniyormuş kadar büyük cihat emirlerini nasıl sen konferans dersin? Konferans inşallah cihat olur. Ya nasip. cihat asıl cihat eee el cennetu suyuf. Kılıçların gölgesi altındadır cennet diyor Aleyhisselam efendimiz. Kılıç kılıç. Evet, e, okumakta cihat olur. Evet, konferansta cihat olur. Evet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 Eşinin cinsel ilişkiye zorlaması. Yani kendisi orucunu bozdu. Kadını da zorladı. Bu durumda da ruhsat devreye girer. Yani ruhsat niye devreye girer? Zaten cinsel ilişkiyle oruç bozulacak. kefaret tutmaz kaza eder. Çünkü bu ikra altındaydı. Ama ikra bak çakarım tokat ha.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 Tamam bardağı doldur, suyu doldur derken ezan okunacak. Genelde de böyle olur. Mesela gençler bilhassa oruca alışmamış olanlar. E, veyahut da işte ılıman e, bir bölgede yaşıyor. Geldi çok sıcak olan bir bölgede. Yani düştü düşecek oluyor. İftara da 20 dakika var. Sabret, beklederiz. Ama 5-6 saat var iftara. Öyle mesela biraz önce konuştuğumuz gibi hamile kadın örneği olabilir.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 Durup duruyken kendini vebale sokmanın, çoluk çocuğunu derde sokmanın da gereği yok. E Allah ruhsat verdiyse ruhsatı değerlendirelim. Bu ruhsatlara devam edeceğiz inşallah. Muhsinullahü Aleyhi Sellem. Ala Aleyhi